Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen. Ne kadar Bugünleri bir Yarınları var İnanma sevgilim Öyle bitmez aşklar Meyhem şarkıdan bu lay Kulaklarda Ajda Pekkan ama her zamanki gibi yalnız değildi 5 yıl önce 10 yıl sonra ile birlikte şarkıları dile getirdi ya da bir kolaj yaptı. Ee, bu şarkı Pekkan'ın bu grupla yaptığı 84 tarihli albümden bir parça ve belki de Yeşil Giresunlu'nun en iyi işlerinden biri ee, bir yandan da bir remix ya da bir versiyon gibi okunabilir. O 70 sonlarında Ajda Pekkan biliyorsunuz. E, ...kapı açık, arkanı dön ve çık diyerek bir dolu insana destek vermişti. Bir dolu yalnız kadına ya da ne yapacağını bilmez kadına destek vermişti. Bu şarkıdan da anlıyoruz ki... ...Aşk'ta işte Pekkan onu yaptıktan sonra keyfi baya yerinde bir haldeymiş. Gayet mutlu bir şekilde şarkılar söylemekteymiş. Evet, 9. Açık Radyo şenliğinde 8. gün. 8. günde desteklerinizi esirgemeyin ve e, 212 kodlu 343 4141 41, 41 oldu no telefonu arayarak desteğinizi verebilirsiniz e, biliyorsunuz açık radyo sadece dinleyicilerinin desteğiyle ayakta kalan bir radyo çok alternatif bir var olma biçimi bir yaşama biçimi bir dik durma biçimi geliştirmiş bir radyo bu nedenle aradığınızda ama dünya dönüyor ama başka program ama şu ama bu destek verebilirsiniz ve bu radyonun seslerinin her zaman açık kalmasına ya da yayılmasına sebep olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler ve özel bir dünya dönüyor bugün. E biliyorsunuz dünya delicesine dönüyor e, dedik bu programa ve içine hakikaten çok farklı şarkılar, versiyonlar vesaireler var. Şimdi nispeten yine kolay bulunabilen ama fazla çalınmamış olan bir şarkı. Biliyorsunuz Türk popu e, başlangıç şarkısını İlham Gencer söyledi. Bak bir varmış bir yokmuş ama meğer arada İlham Gencer'den hemen sonra da Gönül Yazar da yapmış bu şarkıyı o da kaydetmiş hem de biraz Türkçe biraz Fransızca ve işte gönül yazar, bak bir varmış bir yokmuş. Bak la la la la la la bir la la la la la la la la la Masal böyle başlamış, delikanlı genç kıza iskelede rastlamış, bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış, fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Bırak yanına geleyim, elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim Lay lay lay, la lay, la lay, la lay, lay, lay, lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay Olamaz, hayır hayır, annem çok kızar buna, beni kenara ayır, git takıl şuna buna Şayet beni istersen, bize yolla anneni, söz veriyorum sana, olacağım gelinim Lan la Laïla la Laïla la Laïla la Laïla la Laïla la Laïla la Laïla la la Laïla... la Di ora la television s'è creidò nel cielo l'ommo de bison s'è creidò nel Kızlık etti bana, delireceğim ana. Yoksa oğlum ölecek, siyah gözler uğruna. La la la la la lai lai lai lai La la la la atlamış gitmiş, iç çit titreyerekten. Güzel kızcağız açmış kapıyı gülerekten Demiş hangi geç kaldım? Bak evlendim artık ben. Bekledim de gelmedin, yaya kaldım bu işten.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 Türk müziği ve pop alışverişi başlamış bile. E, gönül yazar popu başlatan şarkıyı Türk sanat müziği sazları eşliğinde gayet de güzel söylemiş, seslendirmiş. Şeyi de fark ettiniz herhalde. Muhtemelen Fecre Ebiçoğlu böyle yönlendirdi gönül yazarı. Gönül yazar neredeyse bir yabancı ağzıyla e, söylemiş şarkıyı. Bak bir varmış, bir yokmuş gibi e, releri yutarak. E, zannediyorum e, gönül yazar da bir Fransız kolejinden mezun ya da bir Fransızca eğitimi veren bir okulda okumuş. E, bu nedenle aslında Fransızcası gayet iyi. Fakat yine de ile e, beraber birleştirdiğinde bir parça bunu e, bir Fransız gibi diyelim söylemiş. Evet bugün dünya delicesine dönüyor. E, sebebi de Açık Radyo'daki Bahar şenliği Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınımız sürüyor. Ve biliyorsunuz tekrarlıyorum. Bunu fazla tekrarlarsam ne olur kusuruma bakmayın. Ama sebebi budur. Bu radyo yalnızca dinleyicileriyle ayakta kalabilen bir radyo. Dünyanın tüm seslerine açık bir radyo. Ve dünyanın tüm seslerine açık bir radyonun da ömrü billah açık kalması hepimizin menfaatine. Telefonumuzu veriyorum. 212 alan kodu 343 41 41 Arıyorsunuz. Ve e, bir saatlik bir programı 120 lira ile e, destekleyebiliyorsunuz. E, böylelikle e, dinleyici destekleri üst üste biriktiğinde fazlalaştığında radyomuz e, hep açık kalabiliyor. Evet e, özel bir dünya dönüyor. Dünya delicesine dönüyor ve dünya delicesine dönerken... Ajda Pekkan'sız hiç olur mu? Zaten onunla başladık ve şimdi çok daha ilginç bir şarkı. Pekkan'ın e, plak olarak yayınlanmamış bir kaydı. Filmin birinde söylemiş 60'ların ilk yarısında o filmin o sahnesinden süzdüğümüz bir odyo kayıt bu. E, kayıt kalitesi biraz düşükse ne olur affedin ama başka türlü size dinletmenin imkanı yok. Ve evet süperstar İtalyanca söylüyor. Amore, Amore. <gülüyor> Sai che mentire quando brava, nei tuoi propositi m'abola, perché tu vila si appaga si e la che tu della goma. Ho oh capito che ti amo. Quando dissi Gamma hai quanto non ama Mi dachero amore amore ca tu attenti Campar di te giornata me ti dono di sempre più io amerò e mai e mai mai ti dachero amore amore ca tu attenti Evet Ajda Pekkan ve İtalyanca Amore Amore şarkı çalarken teknik masada Didem Gençtürk var bugün. Sevgili dostumuz e, ve Açık Radyo'nun e, yöneticilerinden çalışanlarından Didem Gençtürk e, dedik ki ya ne kadar çok dilde şarkı söylemiş Ajda Pekkan. Hakikaten çok dilde şarkı söylemiş. İngilizce, Fransızca, Türkçe zaten bunlar banko. Ama Japonca, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca e, sahnede biliyorsunuz Aynurla, Kürtçe e, ve Allah bilir başka dillerde. Zannediyorum çok emin değiliz tabii çünkü bütün dünya dillerinde söyleyen insanları tanımıyoruz bu Google'lara rağmen. Ama zannediyorum Ajda Pekkan en çok dilde söyleyenler liginde eğer böyle bir lig oluşturulsa başa oynar ve ilk üçe Bangkok kalır. E, madem Ajda Pekkan ilginç bir versiyon daha. Ajda Pekkan'ı Ajda Pekkan yapan şarkılardan biri iki yabancıdır biliyorsunuz. Frank Sinatra'nın Strangers in the Night'ının Türkçe versiyonu. Ama şimdi size bu şarkının Zeki Müren'le yapılmış özel bir versiyonunu çalıyoruz. Bu da bir filmden süzme. <Gülüyor> Şahit Olmuş bu aşka Mehtap demiş ki Gece aşk başka Yabancılara Yapmış bir de Şaka Yabancı kalpler ödleşmiş iki yabancı gölgeler etmiş. Evet Ajda Pekkan Zeki Müren düeti böyle kayıt biraz kötü hatta biraz değil baya baya kötü. Ee, ama bir Ajda Pekkan Zeki Müren düetini çalmaktan imtina edemedik. Ee, bu nedenle kötü kayıt da olsa sizlere çaldık. Evet Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını bugün 8. gün. Dinleyici destek hattımızın numarasını verelim. 0212 343 41 41. Ee, bu numarayı arayarak e, bir programa ya da birden fazla programa e, destek olabiliyorsunuz. Ve saat için 120 lira destekte bulunuyorsunuz. Ee, tekrarlayalım mı? Bence tekrarlayalım. Açık Radyo sadece ya da en fazla, en çok dinleyicisinin desteğiyle ayakta kalabilen bir radyo. Bu alternatif bir var olma ya da ayakta durma ya da dik durma biçimi Radyonun bizzat kendisi tarafından geliştirilmiş bir biçim. Biliyorsunuz bu radyonun kuruluşu bile böyledir, böyle bir hikayedir. Ee, onlarca insan belki yüzden fazla insan küçük küçük paralar koyarak e, oluşturuyorlar açık radyoyu. Ve açık radyo böyle hayat böyle vücut buluyor. Ve bu kapitalizmin iyice acımasızlaştığı bir dönemde ancak böyle ayakta kalınabiliyor ee, seveninin dinleyicisinin destek vermesiyle. Bu nedenle 343 41, 41'i arayarak destek verebiliyorsunuz. Ee, programın saati saat başına 120 lira. Evet devam edelim dünya delicesine dönüyor ve şimdi bence gelmiş geçmiş en ilginç deneylerden deneysel şarkılardan birini dinleteceğim size. Hakikaten çok ilginç çünkü birçoğunuz buna şarkı bile demeyebilirsiniz. Ama aslında elbette ki şarkı ama hat safada deneysel bir şarkı ve beni her dinlediğimde ama her dinlediğimde çok derin bir biçimde etkiliyor. Hatta ağlatıyor da diyeceğim ama e, siz ilk e, dinleyişinizde en azından ağlamayın ve ne olur sonuna kadar şarkıya kulak verin. Kutsal Kağan Bilgin ve Gülay üstünde birlikte yapmışlar Öğrenme Saati. İnsanlarda öğrenme genellikle çok yavaş gerçekleşir. Öngörü yetisine çok ender rastlanmaktadır. Kafese konan insanlar yüz yüze kaldıkları sorunların çözümünü uzun süreli bir deneme yanılmayla değil birdenbire bulmaktadır. Yineğin kafesinin dibine iki ya da üç tahta kutu konmuş olan insan, kafesin tepesindeki muza ulaşma yolunun kutuları üst üste koymak olduğunu birdenbire fark etmiştir. Benzer şekilde bir başka insanda kafes dışındaki muza ulaşmak için iki çubuğu birbirine geçirerek muzu içeriye çekmeye yetecek uzunluğa getirmeyi öğrenmiştir. Bunların şarkı öğrenmesi, ödüllendirme gerektirmeyen öğrenmeye bir örnektir. Diğer bir örnek ise insanların yuvalarının yolunu bulabilmeleridir. Yuvanın çevresinde bulunan çeşitli taşlar ve diğer işaretler kaldırılıp birkaç metre ötede aynı şekilde yerleştirilirse, insanlar bunlar arasında yuvasını bulmak için boş yere çabalayacak. Kaan Bilgin ve Gülay Üstündağ'ın denemesiydi bu öğrenme saati. Diyeceksiniz kafes, insan vesaire vesaire nereden çıktı bütün bunlar. Ee, evet elbette ki evrim teorisi. Fakat başlarında değiliz. Ee, belki yarındayız. Yani artık epey bir zaman sonrasında. Ya da ben bu şarkıdan bunu anlıyorum. Elbette ki Kutsal Kağan, Bilgin ve Gülay üstünde. Şarkıda söylediklerinden daha fazla bir şey söylemiş değiller bu konuda. Her bir şeyi şarkıda anlatmışlar. Fakat ben bir dinleyici olarak mesela bu şarkıda bir dolu şeyle birlikte bir de şunu görüyorum. Richard Dawkins'in söylemeye çalıştığı şeyi, yıllardır söylemeye çalıştığı şeyi. Dawkins ve beraberinde birkaç kişi daha insanın evrim teo şeyinde sürecinde ya da zamanında tepe noktasına aşıp ...tepe noktasını geride bırakıp artık geriye doğru evrim geçirmeye başladığını söylüyorlar. Yani dönüş yolundayız diyorlar. Ve bu nedenle kafes belki de sandığımızdan daha uzaklarda, çok çok uzaklarda olmayabilir. Hatta hatta bütün dünyadan geçelim. Bütün dünyadaki ülkelerde bir anda ve aynı anda olacak diye bir şey yok. Belki de biz mesela, mesela belki biz kafesteyiz bile... E, Gülay Üstündağ ve Kutsal Kaan Bilgi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Hayatımın şarkılarından biri yaptım ben bunu epeydir. Ve ne zaman ne yapacağımı bilmediğim bir dönemim gelse kendimi bu şarkının kollarına da atıyorum. Evet açık destek projesi e, 212-343-4141 bu numarayı arayarak radyonuza radyomuza destek olabilirsiniz. Ve ilginç şarkılara geçelim. Biliyorsunuz Dünya Dönüyor'un içinde çeşitli sanatçıları konuk ediyoruz burada bazen. Hem pop tarihi yapıyoruz biliyorsunuz. E, yıl yıl giderek ya da özel programlar yaparak. Ama bazen de e, yeni albüm çıkarmış bir sanatçıyı da araya alıyoruz. Ve onunla o albüm ya da geçmişi hakkında konuşabiliyoruz. Ve bunların bir kısmı da bu stüdyoda bazen canlı çalıp söyleyebiliyorlar. Bunlardan biri de Yonca Lodi olmuştu o 90'ların mükemmel sesli kızı Yonca Lodi ve işte açık radyo stüdyolarında kaydedilmiş bir şarkı Söyleyemedim. Nasıl da çabuk geçti o günler koştum peşinden yetişemedim güzel bir söz vardı dilimde çok istedim söylemedim. Seninle şöyle bir gün baş başa Konuşmak isterdim sevgimizden Umutlarla dolu toz pembe O güzel günlerimizden Sevgi miydi ne bitmek bilmeyen Bir günü bir ayrı geçmeyen ne sen o eski sen, ne ben o eski ben, biz miydik yoksa zaman mı değişen? Ne sen o eski sen, ne ben o eski ben, hani o gözler aşkla gülen... Hani o gözler aşka gülen dedi. Yoncelodi açık radyo stüdyolarına tam da şurada şu an yayın yapmakta olduğum yerde kaydedildi. Yoncelodi konuğumuzdu ve böyle enstrümansız filan akapella söyledi bu şarkıyı. Ee, bir iki şarkı sonra bir akapella versiyonumuz daha var. Hande Yener'in Kelepçesi hem de haberiniz olsun. Ee, bunu da Beysun Gökçin'in Açık Denizi'nde söylemişti Hande Yener. Ama ondan evvel. Destek hattımızın telefonunu tekrarlıyorum. Ee, çok tekrarladım biliyorum. Daha da tekrarlayacağım. Ama desteğinize ihtiyacımız var. Açık Radyo'nun dinleyicisinin desteğine ihtiyacı var. Başka kimseye de ihtiyacı yok biliyorsunuz. Sadece dinleyicinin. 212-343-343. 41-41 arayabilirsiniz ve bir saat için 120 lira ödeyerek herhangi bir programı canınızın gönlünüzün çektiği bir programı destekleyebilirsiniz. Ve gidelim başka bir şarkıya. Konuklarımızdan biri de bir ara objektif grubundan rakımızın en önemli gruplarından objektif grubundan Vecdi yücelan olmuştu. Ve Yücalan burada gitarıyla gelmiş ve künyeyi çalmıştı. Fakir ve zengin çocuk Birleştiler Köşede Birinin kolunda sandık Diğerinin Altın künye Birisi ekmek Parası Diğeri adam olacak Boynunda Altın kolye insanları satın alacak Böyle yazılmış bugün ye Böyle yazılmış bugün ye Böyle yazılmış bugün ye yazılmış bu könyer Zenginin evi Fakirin hiç kimsesi Zengin yaşarken de, Fakirse bir Fakirin gönlü zengin Zenginse hep zengin Fakirin kalbinde yara Zengininse hep para Böyle yazılmış bu günye Böyle yazılmış bu günye Böyle yazılmış bu günye Böyle yazılmış bu günye ...öyle yazılmış... ...bu künye dedi... ...Vecdi Yücelan... Evet kapitalizme son derece naif, son derece samimi bir bakış ama doğru bir bakış. Böyle yazılmış bu künye. Ya. Evet 9. Açık Radyo şenliğinde 8. gün. 8. günde özel bir dünya dönüyor. Biz bunun adına dünya delicesine dönüyor dedik. Delicesinden kastımız da bir oradan bir buradan. Bir farklı ve zor bulunan şarkılar ama kaydı yapılmış ve bir yerlerde duran şarkılar. Bir yandan da sadece Açık Radyo'da çalınmış söylenmiş yani ancak bu mikrofonlardan duyabileceğiniz şarkılar bugüne özel bir dünya dönüyor ve yine bugüne özel ve bu radyoya özel bir başka ilginç şarkı aslında buna da şarkı dememek lazım ilginç bir kayıt Yener nerede gelmişti açık radyoya dünya dönüyorum konu olmuştu ve albümlerinden biri zamanında albümü üzerine konuşmuştuk ve Tam program bitip de dışarı çıktığımızda benden sonra biliyorsunuz Açık Deniz var. Beysun Gökçin'in Açık Deniz e, programı var. Ve Beysun Gökçin dünyalar tatlısı haliyle Hande Yener'i tanımamasına rağmen hadi gel benim programa da katılıyorsun deyip kızı zorla içeri almıştı. Koca star Hande Yener ki o zamanlar daha da koca koca bir stardı. Neredeyse dört büyüklerle yarışan bir stardı. Hande Yener şaşkın şaşkın e gireyim bari dedi ve ne diyeceğini bilemeyip girdi içeri. Girdiği gibi normalde dünya dönüyordu sadece sohbet edip ona şarkı söyletmemişken Beyusun bir de buna hadi bize bir şarkı söyle de demesin mi dedi ve Hande nerede söyledi ama evet arkadaşlar söyledi ve işte o şarkı. Gönüsü bende yazı yazılamaz unutulan aşkın yası tutulamaz ne git dedim nere kal Sevene kelepçe vurulamaz, çok yoruldum bir daha olmaz, terli terli tekrar koşulamaz. Başka şey yok aşk var gözümde, bu kız saf kötülük yok içinde. Sıkılmıştım zaten inadından... ...düşen bin parça asık suratından... ...haklı sensin sen öyle san... ...gönül su bende yazı yazılamaz... ...unutulan aşkın yası tutulamaz... ...ne git dedim ne de kal... ...gidene kelepçe vurulamaz...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 Evet Hande Yener'in kelepçesi böyle en sonda böyle araya bire girmiş e, lalacı ise <gülüyor> benim <gülüyor> ama ben bile o lalayı söylerken Hande Yener'in dengesini bozmadım o kadar profesyonel ki gerçekten çok profesyonel ve mükemmel bir ses zaten akapella söylemek biliyorsunuz sizi yönlendiren herhangi bir şey yoksa herhangi bir enstrüman ya da ritim vesaire yoksa çok zor bir şeydir ama mükemmelen çıkartmış. Daha sonra araya bir lalacı giriyor ama buna rağmen yine de dengesini bozmuyor Hande Yener. Evet açık destek dinleyici destek hattı 0212 343 41 41. Burayı arayıp herhangi bir programa saat için bir saat için 120 lira ile destek verebilirsiniz. Ve açık radyo dünyanın tüm şarkılarına tüm seslerine tüm renklerine Açık kalabilir. Açık radyo stüdyolarından Dünya Dönüyor'dan bir geçen starlardan biri de Funda'ydı. Ve Funda o en muhteşem şarkısını da burada canlı çalmış ve söylemişti. Çaresizim. Çaresiz. Gün gelir arkasından, koşarsın bekledersin Bir kere dönüp bakmaz çaresizim, çaresiz Bir gün gelir aşk biter, insafsızca derk eder Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır Karesiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder, bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Terk eder. Bunların kalır. Funda bunların sadece kalır. ve çaresizim. E, 2000 2000'lerin başlarında e, Zuhal Olcay'ın başucu şarkıları hazırlanırken, birincisi hazırlanırken e, repertuar danışmanlarından biri de bendim. Birkaç repertuar danışmanı vardı, biri de bendim ve ekibe önerdiğim şarkılardan biri de buydu. Bu şarkıya Bülent abi, Bülent Ortaçgil biraz uzak durdu ya uyar mı uyumaz mı emin değilim dedi. Fakat Zuhal Olca'ya dinletildiğinde, Zuhal Olca'yın da ilk evet dediği şarkılardan biri bu oldu ya bu inanılmaz bir naiflik var dedi bu şarkıda ben bunu söylemek istiyorum dedi ve söyledi iyi ettiğini artık hepimiz biliyoruz biliyorsunuz ee, çünkü başucu şarkıları serisinden en hit hale gelebilen şarkılardan biri bu da o, bu oldu ee, başka şarkılarla birlikte tabii ve hatta Bülent abi de zaman içinde Bülent Ortaçgil de çok sevdi bu şarkıyı ve bazı canlı e, e, sahnede konserde e, biliyorsunuz bu şarkıda düette yapmaktalar Punda'yı burada konuk ettiğimizde bu şarkıyı da çal, çalmış, çaldırmıştık ona ve bu da işte bu versiyondu. Evet Açık Radyo'da 9. Açık Radyo şenliği bugün 8. gün. 0212 343 41 41'i arayarak e, Açık Radyo'ya destek verebilirsiniz. 0212 343 41 41. 1 saatlik program başına 120 lira ödemeniz gerekiyor. Ama e, dünyanın tüm seslerine, titreşimlerine, renklerine açık radyonun açık kalmasını yoluna devam etmesini istiyorsanız e, bunu yapın. Çünkü bu radyonun dinleyicisinden başka gerçekten kimsesi yok. Ve bu kadar radikal, bu kadar alternatif bir duruşa yine radikal ve alternatif duran bir sanatçının şarkısıyla devam edelim. Umay Umay. Umay Umay'ı biliyorsunuz gerçekten muhteşem bir isim, muhteşem bir ses ve bir demo kaydı. Henüz resmen bu şarkı yayınlanmadı. Umay Umay ve... Dört. <gülüyor> Sen kimleri Seversin Gelip anlatsam sana Her şeyi Beni de sever misin Dört Yanımı kuşat Benim dört Gözünle bak bana Dört Elinle tut beni Dört kere öp beni Dört Yanımı kuşat Benim dört Gözünle bak bana Dört Elinle tut beni Dört Kere öp beni aa, aa, aa. Aa. Aa, aa. Resmine su döktüm Dün senin ağladım Kuruyana kadar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 Tut beni dört kere öp beni Evet, Umay Umay olabilecek en farklı, en alternatif durma biçimine sahip sanatçılardan. Dört yanımı kuşat benim, dört gözünle bak bana. Dört elinle tut beni, dört kere öp beni. Sevgili Umay Umay 4 değil 44 kere 144 kere öpüyoruz sizi, sarılıyoruz size. Evet, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Dokuzuncusu biliyorsunuz ve bugün sekizinci gün. Sekizinci günde özel bir dünya dönüyor var. E, dünya delicesine dönüyor diyoruz. Ve destek attığımız 0212 343 4141. Bu numarayı arayarak Açık Radyo'ya Açık Radyo'daki herhangi bir programa bir saatlik programa 120 lira ödeyerek destekte bulunabiliyorsunuz. Böylelikle dünyanın tüm seslerini Açık Radyo Açık kalmaya devam ediyor ve ilginç bir şarkı daha Nazan Öncel. Nazan Öncel biliyorsunuz canımız ciğerimiz gerçekten muhteşem bir sanatçı ve Nazan Öncel Sezen Aksu'nun son albümüne de bir şarkı verdi. Ballı. Ee, Ballı'yı Sezen Aksu'ya al dinle belki seversin söylersin dediğinde de demoyu kendi sesinden kaydetmiş meğer. Ve işte o versiyon Nazan Öncel'in sesinden ballı. da şarkı tam Nazan Öncel şarkısı. Bu nedenle Sezen Aksu'ya da tabii yakışmamış değil. Elbette yakışmış. Sezen suda e, hoş söylemiş, güzel söylemiş. Belki de albümün en derli toplu şarkılarından biri. E, ama yine de Nazan Öncel'e daha çok yakışmış. Çünkü bu tür sözler, bu tür dizeler onun ağzında daha e, net ve daha inandırıcı durabiliyor. Keşke bir yerde, bir biçimde böyle bir demo olarak kalmasa bu şarkı da Normal bir biçimde düzenlense ve Nazan Öncel'de söylesin. Evet 9. Açık Radyo şenliğinde özel bir dünya dönüyor vardı bugün. Dünya delicesine dönüyor diye. Destek hattımızı tekrarlayayım. 0212. 343 41 41 bu numarayı arayarak açık radyoda herhangi bir programa destek verebilirsiniz ve böylelikle bu radyo sizin sizlerin desteğiyle dinleyicilerin desteğiyle yoluna devam edebilir ve dünyanın tüm seslerine açık kalabilir. Delicesine dönen dünyada bir e, Kürtçe şarkıyla, Rojin'le veda edeceğiz. E, Rojin'in e, asla demosu boldur. Çünkü de çok fazla deneyen, e, çalışan şarkıcılardan biridir. Biz onun demolarından biriyle e, sona, ericez. E, sona erdireceğiz programı Rojin ve Tuguli adlı şarkıyla. Teknik masada Minel Yürük ve Didem Gençtürk, ben Naim Dilmener, hepinize iyi tatiller diliyoruz. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Lağusat ölümün çedi ki, derd alemin dedi ki. Bir <Gülüyor> ki, ki. ki, ki. Birinat dedik, vedi Andri man tanandiki Bu gületen to met Yarışi ber viyat, dili min is guletan to هر و هرب من ربش اوالاش یاد gülete tüm mi asineten Tümemi tüm ammü asine tama atsahubü ledunyayi tu yeteme Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmener.